Merhaba, su hakkına hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nuran Yüce. Su hakkında bu hafta dünya denizlerinde ve okyanuslarındaki plastik kirliliğinden bahsedeceğiz. Denizlerimiz çok kirli, okyanuslarımız çok kirli bunu biliyoruz ama özellikle plastik kirliliği çok önemli bir noktaya geldi maalesef. Her yıl 500 milyar ila 1 trilyon arasında naylon, naylon poşet tüketiliyor. Bunların da üretimi esnasında 200 ile 400 milyon varil. ...petrol kullanılıyor. Dünyanın ve denizlerin tabii bu durumda temiz kalması mümkün değil. Bu miktar iki buçuk milyar arabanın bir yılda kullandığı yakıta eşit. Yaşamın ve varlığımızın kaynağı olan suyun kirleniyor olması bizim de kirleniyor anlamımıza geliyor. Bizim de bedenlerimizin kirlendiği anlamına geliyor. Evet, doğal olarak da bundan en fazla etkilenen e, deniz canlıları, Hı -hı. deniz ekosistemi... ...kirlenme ve bozulmayla birlikte aynı zamanda tükeniyor... Ee, ama bu bölgeler asıl olarak insanlar açısından da bir hı. açıdan bakacak olursak çok da e, geçim kaynaklarını sağladıkları alanlar. Yani evet. dünya nüfusunun önemli bir kesimi e, denizden e, faydalanıyor ve bundan e, para kazanır halde hayatını bundan geçiniyor, geçindiriyor. Ve beslenmemizin önemli bir zincirini de aslında bu alanlar oluşturuyor. Hı hı. Ama tabii şöyle de söylemek lazım Tekirlik tabii plastik değil ancak en önemli kirlilik kaynağı olarak şu anda saptanmış durumda. Peki bunlar nereden geliyorlar? Plastik atıkların yüzde sekseni kara kaynaklı. Geriye kalanı da yolcu ve balıkçı gemilerinden geliyor. Örneğin balıkçı ağları birbirlerine takılıp karıştığı zaman genelde denizin dibinde kalıyor bu ağlar. Ee, bu birikime neden olduğu kadar yavru balıkların bile bu ağların içinde mahkum kalıp olmasına da neden oluyorlar. Neden evet. Plastikler deniz dibinde birikiyor. Bütün ekosistemi bölüp aslında alt üst ettiklerini de unutmamamız lazım. Plastik bir poşetin doğada çözülmesi en az 20 yıl sürüyor. Şişelerin ise pet şişelerin 450 yılı bulabiliyor. Misina 600 yıl, çocuk bezi 450 yıl, lastik ayakkabı tabanı 50 ile 80 yıl. Naylon kumaş 30 ile 40 yıl arasında çözülmeden denize kalabiliyor. Tabii bizim bunları sınamaya ömrümüz yetmediğini. <gülüyor> Aynen öyle. lazım. Ama şu da söyleniyor bu arada yani işte bu e, atıkların e, var olduğu koşullar yani denizdeki işte güneş ışığı, oksijen eksikliği ya da sudaki hareketlilik de e, bu süreleri etkilediği ifade ediliyor. Hı -hı. Yani verdiğimiz rakamlar böyle mutlak rakamlar olduğunu Hı -hı. E, söyleyemeyiz. Onu da belirtelim. Evet şimdi e, maddeler çöküyor ve denizin dibinde kalıyorlar. Üstelik deniz tabanına çökmüş bu çöpü oradan toplamak da aslında e, zaten... Başka bir olan, soruna Başka sorunu, çünkü diğer deniz canlılarını da birlikte almış oluyorsunuz denizin. Tabanını yok etmiş oluyorsunuz. Evet, şimdi akünün böyle hızlıca e, ifade Hı. ettiği, e, sıraladığı e, nedenlerle dünya sularındaki balıkların yüzde yediş beşi tükenmiş durumda. Üstelik plastik kirliliğinden doğrudan etkilenen canlılar sadece balıklarda değil, bundan kuşlar da etkileniyor. E, plastik atıkları yuva yapımında kullanıyorlar. E, bu maddeleri yutan kuşların sindirim sistemi tıkanıyor ve ölüyor. E, 2010 yılında okyanuslara atılan plastik atık miktarı 8.8 milyon tona ulaştığı söyleniyor. Önümüzdeki 10 yılda bu miktarın da 10 kat artacağı tahmin ediliyor. E, bu rakamlar e, dehşet verici. Evet. Bir e, araştırmaya göre şu an okyanuslarda 5.2 trilyon plastik parçacığı olduğu e, belirlenmiş. Yapılan araştırmalar her yıl 1 milyon su kuşu ve 100 bin deniz canlısının plastik sindirme nedeniyle öldüğünü ortaya koyuyor. Yine bir başka araştırmada 200 farklı deniz canlısı türünün bu tehditle karşı karşıya olduğunu göstermiş. Plastik sıkışmak plastik sindirmenin dışında başka bir tehdit de Plastik maddelerden suya karışan zehirli maddelerin balıklar üzerindeki etkisi ve diğer canlılar tabii. Plastik ürünlerin neredeyse tümünde e, bisfenol A ve BPA gibi zehirli kimyasallar var. Bunlar balıkların üreme sistemlerinde etkili oluyorlar. Endokrin üretimini engelleyip üremelerini engel oluyor. Aynı zamanda bazı tatlı su balıklarının hem cinslerini tanıma yetisini de yok ediyor ve kendi türü dışındaki türlerle de çiftleşen balıklar doğal olarak üreyemiyor. Evet bir de plastik denince aklımıza böyle büyük parçalar e, geliyor pet şişeler evet. ya da işte o pet şişeleri bir araya getiren kutular falan gibi şeyler aklımıza geliyor ama daha küçük ölçekli de düşünmek lazım meseleyi çok küçük oldukları için insan gözüyle görülemeyecek evet. mikroplastikler e, de çok ciddi bir biçimde kirliliğe neden olduğunu e, biliyoruz boyutları nedeniyle zararsız görünüyor. Olabilirler evet. ama ancak e, diş macunu gibi ürünler bir defada kullandığımızda bile yüz bin mikro e, Plastik lavabodan geçerek aslında sulara karışıyor bir tarzıyla. Hı -hı. Yeraltı sularına da olabilir, bu denizlere de olabilir. Yani aslında bezin, besin zincirini etkileyen Hı -hı. bir sürecin içerisine dahil olduklarını bilmek lazım. Buna ilişkin de e, kimi veriler var. E, Hı -hı. Tek bir e, tüp yüz temizleyici de 360 bin kadar mikroplastik tanecik olabildiği söyleniyor. Evet. Yani biz yüzümüzü temizlediğimizde ya da dişimizi fırçaladığımızda bu işlemi bitirdiğimizde binlerce mikroplastikle istenmeden istemeden de olsa çevreyi kirletiyoruz. Evet. Yine yapılan bir bilimsel çalışmada kuşların yüzde midesinde plastik izler rastlandığını göstermiş. Üstelik plastik birikintileri denizdeki zehirli kimyasalları da emme özelliğine sahip böyle bir durum da var. Bir yerden aldığı kirliliği rüzgar ve akıntılarla başka bir, başka bir yerlere taşıyorlar. Aynı zamanda bu plastikleri yiyen hayvanlar da tabii zehirlenmiş oluyor. Sadece e, daha küçük parçacıklara ayrıldığını plastleyin ama doğada asla yok olmadıklarını da hep düşünmek lazım. Bunu da hesaba katmak lazım. Bu da ne demek? Gün be gün plastik yükü aslında artıyor okyanuslarda ve denizlerde ve arttıkça da daha çok toksik maddeyi kendi bünyesine katıp daha büyük zararlar veriyorlar ekosisteme. Evet, bu aynı zamanda insanların besin zincirine de e, girmiş Hı -hı. oluyor. E, yani sonuçta o e, zehirli olan plastikleri yiyen e, hayvanları tüketen insanlar da <gülüyor> zincirleme evet. olarak Hı -hı. E, etkileniyorlar. Avrupa'da kabuklu deniz canlılarını e, yani midye ve istir diye tüketenlerin yılda 1800 ila 11 bin mikroplastik parça tükettiği. Ee, söyleniyor böyle bir şey var önümüzde. En, evet. ee, ayrıca Avrupa'da kozmetik sektöründe kullanılan mikro tanecikler denizlere her yıl 8627 ton plastik ekliyor olabileceği de e, tahmin ediliyor. Evet. Kozmetik sektöründe de kullanılıyor demiştik zaten. Ee, sadece diş macunu değil pek çok kozmetik üründe var. Birleşmiş Milletler'e göre mikroplastikler bize de doğrudan zarar veren şeyler... İnsanlarda zehirlenmeye neden olabiliyor. Kısırlık ve genetik bozulma gibi sağlık sorunlarına yol açıyor. İnsanların bu mikroplastikleri soluyor olması da kuvvetle muhtemel havadan. Bunların insanların akciğerlerinde aynı egzoza benzer olumsuz etkileri oluyor. Çünkü o sistemin içine girdiler mi büyük bir kısmı akciğerin içinde kalıyor. Çıkamıyor evet. yeri. Bir miktar kaynaklarından bahsedelim. Yani bu plastikler nereden geliyor Hı -hı. diye bir e, sıralama yapalım. Denizlerde veya kıyılarda bulunan çöpler Özellikle katı atıkların uygun olmayan şekilde e, tasfiyesinden kaynaklanıyor. E, çöp yığınları genelde böyle işte atık suların yanında, şey akarsuların yanında, denizlerin kenarında e, arıtılmamış kanalizasyon. Ee, boşaltım sistemleri önemli bir kaynak. Hı hı. Yetersiz atık yönetimi, toplama, taşıma, arıtma ve son boşaltım evrelerinin e, muhafazaya elverişli olmaması önemli bir e, kaynak. E, turizm ve eğlence aktiviteleri, e, ticari amaçlı balıkçılık, ticari ya da serbest gemicilik gibi böyle sıralabileceğimiz aslında evet. kaynak alanları çok çeşitli. Evet. Yani ...tabii şeyi de eklemek lazım... ...deniz aşırı petrol ve gaz... ...platformları... ...balık çiftlikleri unutmamak gerekiyor... Evet, ...bunlar da biraz daha deniz kaynaklı... Evet. ...kara kaynaklı değil... ...evet... Ee, ...denizlerdeki plastik kirliliğinden aslında... ...tabii bahsettik ama şimdi biraz daha boyutuna... ...ne kadar büyük olduğuna bakmak gerekiyor... ...her yıl en az 8 milyon ton... ...plastik okyanuslara karışıyor... ...önümüzdeki 20 sene içerisinde... ...plastik üretiminin de iki katına çıkacağı... ...tahmin ediliyor... Eğer böyle giderse ve önlem alınmazsa 2025 yılına kadar denizlerde bir ton plastik çöpe karşılık 3 ton balık olacak. 2050'den itibaren ise çöp Hatta, miktarı evet. balık miktarını geçecek. Artık çöp denizlerine dönüşecek demektir bu. Bilim insanları plastik üretimimizin ve tüketimimizin tabii aynı şekilde devam etmesi durumunda 2050 yılında denizlerde daha fazla plastik olacağını söylüyor demiştik zaten. Biraz her, canlandırmak evet. için şeyi söyleyebiliriz. Evet. Yani bu rakamlar biraz daha gözümüzde canlanması açısından her bir dakikada bir çöp kamyonu kadar plastik hı. dünyanın su kaynaklarına karışıyor. Yani bu verilen evet. rakamları böyle biliriz yani. Avrupa'da ise her yıl 100 milyar plastik poşet kullanılmakta ve bunun 8 milyarı su kaynaklarına karışmakta. Hı hı. Denizlerdeki çöp öbekleri bir de belli bir yerde kalmıyor zaten rüzgar ve akıntıyla evet. başka yerlere gidiyor zamanla parçalanıyor güneşin etkisiyle derken bakıyorsunuz boyu iki milimetreye kadar inen küçük parçacıklara dönüşüyorlar. Evet görüntüde yok oluyorlar evet, ama göz daha görmese geniş de... bir çevrede var olmaya devam ediyorlar. Evet ve bütün okyanusa yayılmış oluyorlar bu durumda. Evet bununla ilgili de araştırmalar var. Ee, okyanusların içerisinde ne kadar yaygın olduğuna ilişkin hı hı. olarak e, bir rapora göre okyanusların en derin noktası olan Mariana Çukuru'nda bile bu e, atıklara rastlanılmış. Mariana Çukuru'nda yapılan son araştırmalarda e, bu açıklamayı doğruluyor. Dünyanın en ücra köşesinde yaşamakta olan küçük kabuklular bile e, poliklorlu bifenil ve e, polibromlu difen difenil eter gibi insanların üretimi olan yüksek oranda zehir içeren bu maddelerden etkilenmiş durumdalar Evet başka araştırmalar da var yeni yeni araştırmalar bunlar da kutuplarda ve okyanuslarda yani kutuplardaki okyanuslarda bile kirlenmenin artık hani çok görülür bir boyutta olduğunu yüksek seviyelerde olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmacılar burada kuzey kutbunda 2500 metre derinlikte bulunan okyanus yüzeyini gözlemleyebilmek için elle çekilir bir kamera e, kullanmışlar. Bu derinlikte bile daha ciddi miktarda bir çöp yığına rastlamışlar. Artık okyanusunun kirliliğine Kuzey Avrupa ülkelerinden sürüklenen çöpler neden oluyor. Bu ortaya çıkmış araştırmanın sonucunda. 2016 yılındaki bir araştırmaya göre de plastik çöpünün Birleşik Krallık'tan yani İngiltere'den Arktik okyanusunun güneyine ulaşmasının... Ortalama iki sene sürdüğü hesaplanmış. Öte yandan artık okyanusundaki buzulların çekilmesi sonucu bölgede gemi trafiğinde de bir artış olmuş. Bu nedenle de turistik ve balıkçılık nedeniyle gemi trafiğinde artış var. Ve tabii ki de bu gemilerde kirliliğe neden oluyor. Evet ama burada balıkçılığa da bir bölüm açmak Aynen. lazım. Önemli bir kirletici unsur olarak ortaya çıkıyor. Okyanusta bulunan çöpler arasında plastik ağlara e, rastlanılması artık yaygın e, evet. bir durumda. Bu maddeler deniz canlı için de e, ciddi bir yaşamsal risk teşkil ediyor. E, ufak plastik parçaları denize girer girmez e, planktonlar tarafından yeniliyor. Böylece plastik maddeler bu küçük organizmalar vasıtasıyla hı hı. tekrar besin zincirinin tamamına yayılmış oluyor. Bu da demek oluyor ki nihayetinde kendi attığımız plastiği kendimiz Yiyoruz. Aynen. <gülüyor> Böyle evet. bir döngü içerisindeyiz. Evet, bu son günlerde yine bir haber çıkmıştı. Ee, Norveç'in Sotra adasında kıyıya vuran bir balina vardı. Evet, çok ilginç bir haber bu. Evet, cidden. onun midesini açtıkları zaman 30 plastik torba ve çok miktarda plastik madde çıkarmışlar. Ee, bu hayvan muhtemelen e, hani bunları birer yiyecek sayarak yemiş. Dolayısıyla sindirim sistemi tıkandığı için artık başka bir şey yiyemez hale gelmiş ve açlıktan ölmüş. Gerçekten çok acı bir şey. Fotoğrafı da vardı zaten çok korkunç bir şeydi. Evet bir başka tespit de var bu olayda. Balina'nın midesinde herhangi bir iyice rastlanmıyor. Yani başka bir şey yiyememiş. Ve midesinden çıkan plastik atıklar Norveç Danimark'a ve İngiltere menşeili e, olduğu e, görülmüş aralarında şekerleme kağıdı var yiyecek paketi çöp yok, torbası yok yani. çıkmış. İşin <gülüyor> e, bir başka boyutu da e, bu büyük bir balina yani boyu altı metreyi geçen kuevera e, mı diye okuyacağım ga galiba gagalı, gagalı balina. Hı türüne ait olan bu canlı aslında normalde Norveç e, sularında dolaşan bir tür değil. Yani onun habitatı orası değil. Olmamasına Hı -hı. rağmen e, balinanın e, açlıktan ve işte acıdan dolayı çok uzun yollar kat edip işte bu bes, yetersiz beslenmeden dolayı düştüğü durumdan e, Hı -hı. daha uzak bir bölgeye Hayvan e, yani evet, aslında yiyecek gittiğini... bulmak için aramış ama bilmiyor ki yani midesi dolu plastikli. Evet yine bir başka araştırma var. Kaliforniya ve Endonezya'da satılan balıkların dörtte birinde mikroplastik parçacıkları olduğu ortaya çıkmış. Yine geçtiğimiz günlerde İspanyol fotoğrafçı Francis Perez'in plastik balık ağlarına takılmış nesli tükenmekte olan bir deniz kaplumbağasını gösteren bir fotoğrafı vardı. Evet. Çok güzel görünüyor ama çok acı bir şeydi. Deniz altında böyle hmm. şeylerinin ne denir? Kulaçlarını mı diyeceğiz Hı -hı. kaplumbağanın? Kollarına ee, diye, kollarını Kullarına falan yüzgeçilerine, herhalde. E, hmm. Kulaç olmayacak tabii ki. E, kıpırdatmaya çalışıyor ama bütün yani kafasının dışında bütün bedeninin e, evet. ağa dolandığını düşünün ve bu e, fotoğraf ...sayesinde çektiği bu fotoğrafla e, Dünya Basın Fotoğrafı ödülünü kazandı. Ve kendisi de şunu söylüyor, okyanusların sadece yüzde dördü koruma altında... E, ...ve bu durum yani okyanusların kirlenmesi e, her geçen gün kötüleşiyor. E, 20 yıldan fazla süredir dalış yapıyorum ve her geçen gün daha az balıkla karşılaşıyorum diyor. Evet. Gerçekten de dünyanın okyanuslarında petrol araştırmaları, endüstriyel balıkçılık faaliyetleri gibi faaliyetlerin yasaklandığı yani koruma altında olan alan çok düşük. Evet, yüzde dört işte. Evet. Ancak 2016 yılında dünyanın en büyük okyanus koruma planı onaylandı. Antartika'nın e, Ross Denizi için 24 ülke ve Avrupa Birliği'nin bir araya gelerek verdiği bir kararla orada 1.5 milyon kilometrekarelik bir alan koruma altına alınacak. Yani Fransa, Almanya ve İspanya'nın toplam büyüklüğü kadar bir deniz parçasından bahsediyoruz. Bu da güzel bir gelişme daha fazla kısım dileğiyle. Ama bakıp görmek lazım. Çünkü evet. böyle koruma altına alınıp hı hı. daha sonra kullanıma açılan çok yer olduğu için çok Aynen. ihtiyatlı yaklaşmak gerekiyor. Örneğin kuzey kutbundaki işte buzulların erimesi hı hı. hepimiz için çok büyük kaygı oluştururken buralarda rezervlere sahip. Petrol rezervlerine sahip ülkeler açısından ise Hı. çok avantajlı bir durum olarak değerlendirilip petrol Hı. aramalarına hız verdiklerini de e, biliyoruz sonuç itibariyle. Aynen öyle. Ee, bir de şeyden hani biz de bir Akdeniz ülkesi olmamız dolayısıyla Akdeniz'deki plastik kirliliğinden birazcık bahsedelim. Şimdi e, normalde Akdeniz e, küresel okyanus alanı sadece yüzde bir hatta daha azını temsil eden bir yer küçük ancak. Ekonomik ve ekolojik açıdan önemli bir yer. Burada tüm deniz türlerinin %4 ile %18 arasında bir kısmı barınıyor. Ve e, yoğun bir turizm ve balıkçılık geliri sağlayan bir yer. Dolayısıyla buradaki kirliliğin etkileri kapladığı yüz ölçümün aslında çok ötesinde. Burada da balık, Aynı kuş, kaplumbağa, evet ciddi bir kirlenme var. Ve e, burada özel olan şey Akdeniz'deki plastik yüzde %80'den fazlası mikroplastikmiş. Bu da tabii çok ciddi bir soruna yol açıyor. Buranın özelliği evet. bu. Hı hı. Şimdi denizler için en büyük tehdit olan plastik kirliliğinin önemli nedenlerinden biri de ambalajlı sulardan gelen evet. pet şişeler. Bu mevzuda başı başına ele alınması gerekiyor. Uzun zamandan beri işte kamunun temiz suyayı ...yatırım Hı -hı. yapmaması, içme suyuna yönelik yatırım yapmaması nedeniyle e, ambalajlı su sektörünün çok ciddi bir biçimde geliştiğini... Hı -hı. ...ve içme suyu ve kullanma suyu neredeyse kullanma suyunu da Hı -hı. artık dahil etmemiz gerekiyor... ...tamamen ambalajlı sulardan karşılad karşıladığımız bir e, durum içerisindeyiz ve bu da e, ciddi bir e, kirlilik kaynağı olarak karşımıza e, çıkıyor... E, Türkiye'de sadece ambalajlı sektörü içinde damacana için 7500 ton yılda e, pet için 60.000 ton e, yine yıllık ambalaj kullanılıyor. Evet. Ve bunun sayısı da her geçen gün artıyor. artıyor. Evet. E, şimdi baktığımız zaman Türkiye'de evsel atıkların %5'ini pet şişe oluşturuyor. Bunun da ancak %10'u geri dönüşme kazandırılıyor. Aslında pet ambalajlar %100 geri dönüştürülebilen malzemelerden Hı -hı. oluşuyor. Ancak... Bunlar geri dönüştürülüp e, tekstilde yapı malzemesi olarak kullanılabilir, otomotivde, mobilya sanayinde her şeyde kullanılabilir. Ancak maalesef geri dönüşüm oranı Amerika'da yüzde 12 iken bizde çok daha altında bunun. Geriye kalan yani üretilen tüm ürünlerinde yüzde 90'dan fazlasına tekabül eden plastikler doğaya atılıyor. Asırlar içerisinde ancak çözülebiliyor. Evet yani e, ayrıca bu atıklar e, sadece üretildiği bölgede kalmadığını ifade etmek lazım. E, i̇şte hı hı. hem rüzgarla hem e, işte sularla taşınır nitelikte e, yani tek bir ülkenin ya da bölgenin sorunu olarak görmemek hı hı. gerekiyor plastik atıklar içinde bu e, geçerli bir şey bir ülkenin kıyılarında birikmiyor. Yani Hı -hı. çevre meselesi asla bir sınır içerisinde evet. ele almamak gerekiyor. Ee, dalga ve akıntılarla birlikte tüm dünya kıyılarına e, bu kirliliğin... Muhtelif nedenlerle oluşan deniz kirliliğinin Hı -hı. E, yayıldığını bilmek lazım. Geçen haftalarda biz nükleer felaketten bahsetmiştik. Fukushima, evet. e, bütün Pasifik okyanusunu. Evet. E, ve Hatta bütün dünyayı evet. 3-4 sene içerisinde Kirlet. büyük ihtimalle kirletecek demiştik. Kirletinden bahsetmiştik. Evet, nitekim Türkiye'de de yapılan bir araştırmada denizlerdeki atıkların %53'ün dış kaynaklı olduğu ortaya çıkmış. Yani yarısından fazlası etraftan geliyor. Bu ne demek? E, Orta Doğu'daki savaşlar ülkelerin altyapıların zarar görmesi e, gibi şeyler de hani, deniz atıklarının artmasına neden oluyor. E, yine Suriye, Lübnan ve Mısır'da Akdeniz kıyısına çok yakın e, hemen yakınında e, pek çok düzensiz katı atık depolama tesisi mevcut. Ve bu tesislerin süratle e, kirlettiğini biliyoruz. E, tabii bu savaş şartlarında kimsenin bununla ilgilenme lüksü yok gibi görünüyor. Ama e, bu da çok önemli bir mesele. Evet şimdi peki bu e, plastik atıklarla nasıl baş edeceğiz evet, meselesine e, gelecek Hı -hı. olursak eğer tabii ki e, bu pet e, şişelerin e, geri kazanımı e, yapılması gereken önemli bir adım. E, atılması gereken önemli bir adım. E, ve tekrar kullanılabilir. E, ama PET şişelere den, genelde şöyle bakılıyor. E, aslında bir ekonomik kayıp. Yani dönüştürülmemesine Hı -hı. ekonomik bir kayıp olarak algılanıyor. Ve e, PET e, işinde bulunanlar e, bu sektörün temsilcileri hep şunu anlatıyorlar. E, biz aslında ambalajlarda hafifletme unsurlarını devreye Aha. soktuğumuz için bunları kullandığı bunları üretmek için kullandığımız ham maddelerde ciddi tasarruf yaptık diyorlar. Evet. E, ona ilişkin de e, bir veri vardı e, bulabilirsek. Hızla söyleyelim. Ya 20-25 sene önce şey diyorlar mesela bir <gülüyor> e, 45 ton muydu? 45 ton yıllık e, plastik tüketilirken şimdi aynı miktardaki pet şişeyi üret, üretmek için daha doğrusu aynı miktardaki plastikle daha, daha fazla. bunun iki katı fazla şey evet, üretebiliyoruz. Tam, tam senin söylediğin gibi 20-25 yıl kadar önce bir ton Hı -hı. pet ham maddesinden yaklaşık olarak 45 bin adet Pet su e, <gülüyor> şişesi üretilirken, şimdi aynı ham maddeden yaklaşık 95 bin adet hmm. pet evet. su şişesi üretilmekte. E, bunu büyük bir başarı olarak e, ifade ediliyor e, ve diyorlar ki bunun yüzde yüzünü de aslında biz geri dönüştürebiliriz. Çok hmm. makul, anlaşılır hmm. bir şey. Ama şu veriyi de hemen arkasına eklemek gerekiyor. E, ambalajlı su tüketimi gelişen bir sektördür. Daha öncesinde çok daha sınırlık kullanılırken şimdi en ücra köyde de e, ambalajlı su tüketiliyor. Hı hı. Yani günün sonunda dönüp baktığımızda ham maddede tasarrufu e, yaparken e, alanı genişletir e, genişletmek aslında ne ham maddede tasarrufa yol açıyor ne de kirlilikte ee, bir hiç, e, artış varsa Evet e, artış. olumlu tablo çizmiyor. Bu açıdan aslında sorunlu kaynakta çözmek lazım. Hmm. Ee, çok basit ee, bir alana sıkıştıralım Ama biz musluktan su içebilsek, Buna ilişkin Hı -hı. yatırım yapılırsa kamudan e, ambalajlı e, bu kadar ambalajlı su tüketmeyiz. Bu kadar da e, Hı -hı. pet şişeye ihtiyacımız olmaz. Bu peti nasıl dönüştüreceğiz bunu nasıl muhafaza edeceğiz diye de kaygılarımız azalır. Hı -hı. Evet süremiz bitiyor e, bitti Hı -hı. hatta. Şöyle bir şey de diyelim tabii e, var olan plastiği de dönüştürmenin öneminden bahsedelim. Tabii. Yeniden kullanımı şimdi bunun için de iyi bir atık yönetimi kurgulamak ve uygulamaya sokmak gerekiyor. Ee, tabii ki de plastik ve diğer atıkları azaltmaya yönelik kanunlar, yönetmelikler çıkarılmalı. Geri dönüşümü teşvik edici, kolaylaştırıcı çalışmalar yürütülmeli. Ee, burada tüketici kadar üretene de hatta daha fazla sorumluluk daha yani verilmeli. Yani kaynağını çözmedikten Aynen. sonra. Çünkü evet. elimizdeki verilerde aslında bu PET'lerin ancak dünya genelinde en iyi ülkelerde, yani bu konuda en iyi hı hı. adım atmış ülkelerde bile bu oranların çok düşük olduğunu gösteriyor. Evet. Eee ya yani bu bir de mikroplastik gibi kirleticilerin kullanımda artık ortadan kaldırılması gerekiyor. Hı hı. Amerika'da, Kanada'da bunlar yapılmış. Biz de artık böyle bir şey istiyoruz. Evet programımızın sonuna geldik. Hı hı. Ee, haftaya görüşmek evet, üzere. Su hakkında bu haftalık bu kadar diyelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.